geleceği. hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, depremlerin bölgede ciddi hasara neden olduğunu, elektrik ve doğalgaz şebekeleriyle ilgili yürütülen çalışmaların özellikle yüksek basınç hatlarında ve yüksek gerilim hatlarında tamamlandığını bildirdi şehir içlerinde elektrik dağıtım şebekesine elektrik verme çalışmalarının devam ettiğini ve hasarlı bölgelerle hasarlı binalar dışında da artık gelen talebi karşılayabilecek duruma gelindiğini söyleyen Dönmez, "Doğal gazda ise daha önce ifade ettiğim gibi önce şebekeleri test edeceğiz, gazlandıracağız, ardından her binaya, her daireye test işlemi uygulayarak gaz verme işlemini tamamlayacağız." diye konuştu. Bakan Dönmez, Gaziantep'te binaların test ve kontrol işlemlerinin bir günde tamamlanabileceğini belirterek ama Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da halihazırda hazırda enkazların kaldırılması ve buna bağlı olarak oluşan hasarların tespiti ve ardından da bakım çalışmaları devam ediyor. Bunlar enerji iletim ve dağıtım tarafında yaptığımız işler dedi. Bölgede yoğun şekilde hidroelektrik üretim tesisleri bulunduğuna işaret eden dönmez hidroelektrik santrallerimiz var. Termik santrallerimiz de var. 3 tane büyük kömür santralimizden birisi Adana'da. Diğeri Afşin-Elbistan bölgesinde olmak üzere Kahramanmaraş'ta hizmet vermekteydi. Adana-Tufanbeyli'deki santralimizde herhangi bir sorun yok. İşletilmeye devam ediyor. Ancak şu anda bulunduğumuz Afşin-Elbistan bölgesinde iki adet. Birisi 1360 megawattlık, diğeri 1440 megawattlık dörder üniteden oluşan kömür santrallerimiz. Özellikle Elbistan merkezli depremde maalesef olumsuz etkilendiler. Her iki santralimiz de şu anda hizmet dışı dedi. Dönmez Afşin Albistan A termik santralinin Afşin Albistan B termik santraline kıyasla eski bir santral olduğuna dikkat çekerek santralde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Afşin B santralinde de hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bakım onarım çalışmalarına giriyoruz. Önümüzdeki pazartesinden itibaren Afşin B santralimizde ilk etapta bakım onarım ve teknik personel olmak üzere kısmen çalışmaya başlayacaklar diyen dönmez. Bu santraller ve maden işletmelerinde çalışan insanların da depremden olumsuz etkilendiğini belirtti. Bakan dönmez deprem bölgesinde bulunan ve kömür tedarik eden ocaklardaki durumu da yerinde değerlendirdiklerini dile getirerek şöyle devam etti. Maden işletmesinde bir sorun yok, aksaklık yok, üretime hazır haldiler. Termik santraller hizmet dışı kaldığımız için orada üretimde bir dur durma söz konusu dedi. Termik santrallerin çalışmıyor olması şüphesiz gelmekte olan iklim felaketi ve buna bağlı afetler için iyi bir haber esasında. Yeşil Gazete'de yer alan bir başka habere göre Brezilya'nın güneydoğusundaki kıyı bölgelerinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelan 36 kişinin ölümüne yüzlerce kişinin yerinden olmasına neden oldu. En çok São Paulo eyaletini etkileyen felaketin ardından şirket Şiddetli yağışların halen devam ettiği bölgelerde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yağışlar sel ve heyelan nedeniyle ulaşılamayan bölgelere ulaşma ve bu bölgelere giden yolları açma çalışmaları sürüyor. São Paulo eyalet yetkilileri uzmanların eşi görülmemiş aşırı bir hava olayı olarak nitelendirdiği şiddetli yağışların ardından 6 şehirde 180 günlük acil durum ilan etti. Yapılan açıklamalara göre bölgedeki yağış günde 600 milimetreyi aştı ve bu bu kadar kısa bir süre içinde Brezilya'da düşen şimdiye kadarki en yüksek miktarlardan biri. São Sebastião Belediye Başkanı Felipe Augusto, kurtarma ekiplerimiz birkaç yere ulaşmayı başardı. Bu kaotik bir durum. Onlarca kişi kayıp, heyelan nedeniyle kentte 50 evde yıkıldı dedi. Federal hükümet de yağışlardan etkilenen kişilere yardım sağlamak Alt yapıyı tamir etmek ve yeniden inşaat çalışmalarına başlamak üzere pek çok bakanlığı görevlendirdi. Evet iklim felaketi de aynı şekilde afetleri beraberinde getiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Silifke Tisan'da bulunan Yarımada'nın kıyıya kanununa aykırı olarak imara açılmasına ve depreme rağmen bölgede iş makinelerinin çalıştırılmasına tepki gösterdi. Twitter hesabından Silifke Tisan'da çalışan iş makinelerinin videosunu paylaşan başkan Vahap Seçer tepkisini şöyle dile getirdi. Koyun can derdinde kasap et. Burası Silifke Tisan. Rant hırsı afet dinlemiyor. İş makineleri depremde bile harıl harıl çalışıyor. Yarımada kıyı kanuna aykırı imara açıldı. Dava açtık. Devam ederken ilçe belediyesi ruhsat verdi. Sahil dolduruldu inşaat başladı dedi. Ki bu tip doldurma alanlarının depremde en fazla etkilenen alanlar olduğunu da biliyoruz. Denizi doldurmamak gerekiyor. Bir günden Dilke Şahinbaş'ın haberine göre Artvin'in altın madenciliğine karşı 25 yıldan fazla sürdürdüğü mücadelenin dönüm noktalarından biri olan 16 Şubat Cerratepe direnişinin 7. yılı. Artvin halkı 7'den 77'ye direnirken zulmün çıplak yüzüyle karşılaşmıştı. Biber gazı, toma, Job ve gözaltılara rağmen kırılmayan bir direniş gösterdiler ve tüm Türkiye'ye de umut oldular. Yeşil Artvin Derneği müdahalenin 7. yılında yaptığı açıklamada yaşanan deprem felaketiyle birlikte bir kez daha çevreye ve doğaya uyumlu bir yaşamın zorunluluğunun gözler önüne serildiğini vurguladı. Evet artık doğaya rağmen değil doğa ile birlikte bir şeyler yapmanın zamanı geldi eklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen kalın